isimleri nedir? İşte onun dersini yapıyoruz. Bunu bilmek ilimlerin neydir zirvetidir. İlimlerin olmasa olmazıdır. Onun için her şey buna bağlıdır. Bu ilmin doğru oldu, gerisi hepsi Allah'ın izniyle doğru olur. Ama sen Allahu Teala'yı doğru hakkıyla tanımazın, o zaman ne olur? Yanlış olur. Yanlış temel üzerine bina yapılmaz bineyi sağlam atacaksın temeli sağlam atacaksın binen ne olsun sağlam olsun evet şimdi e, isim ve sıfat nedir Allah Teala'nın kendiliğiyle ilgilidir bu Rab, azim Halik dedik rububiyet tevhidini yaptık üluhiyet tevhidini yaptık rububiyet nedir dedik Allah sadece tek kendisi yapabilen fiillerde tevhid ederiz Allah'ı birleriz ilûhiyet de bizim fiillerimizde Allahu Teala'yı birleriz. Bunu bildikten sonra şimdi isim sıfat. Allah'ın isim sıfatlarında Allahu Teala'yı tevhid ederiz. O da nedir? Allahu Teala teç başına her şey ona benzer. Her şey pardon ona benzeyen bir şey yoktur. O tektir, birdir. İşte bu denedir Tevhiddir. Geçen ders bunu açıkladık biz. Ondan sonra bu konuda buraya Bu konuda Ehli Sünnet'in görüşü nedir? Onu da açıkladık. Ehli Sünnet'in elinde ölçüler var. O ölçülerle tevhidi rayı oturturuz. Raydan kaçmasın diye ölçüler var. Her şeylerin kaideler var, zabitler var. Ölçüler var, en, e, e, kurallar var. O kurallar ne yapar? Raydan Yay, çıkartmaz. Hiçbir itikadı, hiçbir inancı rayda oturtmak için bunlar şarttır. Onun için ehli sünnet hiç kaymamışlar elhamdülillah. 1400 senedir sahabanın inancı bugüne kadar bizim için devam ediyor. Şimdi geçen derste biz bunları kaideleri, kuralları anlattık. Geçen derste sifatlara başladık Allahu Teala'nın kimlik tespiti. Birinci nedir dedik? Allahu Teala, evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bunu açıyorduk. Şimdi bundan sonra biz kimlik devam edeceğiz. Allahu Teala'yı ne sifatları var? Olara bakacağız. Ondan dolayı Rabbimizi tanırız. Hakkıyla tanıdığımızda. Kime ibadet ediyoruz? Hakkıyla bildiğimizde o zaman hakkıyla bunu ilah yerine koyacağız. Ona şirk koşmarız. Ama allah Teala'yı hakkıyla tanımasak ne yaparız? Şirk koşmak şeytan oradan bir ciliş yaparız. Evet. Şimdi o paragrafı kardeşini okusun biz açıklarız inşallah. Ey Hüsmet ve Cemaat inanırlar ki allah Teala'nın zatı diğer zatlara Sıfatları da başkalarının sıfatlarına benzemez. Çünkü ona adaş, denk ve eş olabilecek hiçbir varlık yoktur. O, yarattığı varlıklarla kıyas edilemez. Bu bakımdan onun kendi zatı hakkında söylediği şeyleri onlar aynen kabul ederler. Hiçbir benzetme yapmazlar. Onu herhangi bir şeye benzetmekten tenzih ederler ve hiçbir sıfatını da inkar etmezler. allah Teala'nın kendisi hakkında söylediği şeyleri kabul ederlerken de herhangi bir benzetmeye de kalkışmazlar onu 90 sıfatlardan tenzih ederlerken de onun kendi zatının nitelendirdiği sıfatların hiçbirini inkar etmezler. Evet. Şimdi bu paragraf ciden dersten geçen dersten kalan bir paragraftır. Kitaptan bizi takip edenler. Burada biz ne dedik? Birinci derste, kimlik tespitinde dedik Allah huve'l-awvelu vel-akhiru ve'l-zahiru vel-batun ve'hu'va bi-kulli şeyin alim bu hayatı biz açıkladık geçen derste. Şimdi burada müellif bu e e kitabın önceki kuralları burada özetlemiştir. Sifatlara birinci sifatı dedik Allah evveldir, ilk öncedir, en sondur. Zahirdir, batındır. Ondan sonra bu ölçüleri hatırlatmış, vermiş. Neden? Neden? Çünkü allah Teala'nın biz zatinden bahsettiğimiz için bu kurallar önemlidir. Bir tane gelir diğer siz teşbih ediyorsunuz, teçhim ediyorsunuz, yani nefh ediyorsunuz, yani yok diyorsunuz. Biz ne diyoruz? ehli Sünnet, dört imam neye inanıyor? Burada onu zatiyle ilgili allah Teala'nın şeylerini, kurallarını vermişti. Diyor ki Allah'ın zatı hiçbir zavata benzemez. Bu bir kaydedir. Leysa kemitlihu şey. Allah'ın eşi dengi yoktur ayette geçtirici. Onun için Allah'ın zatı hiçbir zata ne olur benzemez. Bu nedir? Bu bir kaydedir. Allah'ın zatı hiçbir zata benzemez. Nedir? O yaratandır, bunlar mahluktur. O zaman neyi nefy ederiz burada? Benzemezse ne teşbih edebiliriz? Örnek verebiliriz. Ne misilleme yapabiliriz? Ne kıyas yapabiliriz. Bunlar hepsinin oldu, iptal oldu. Bu kâide mi bizde? Bak bu bu kıyideler bizde bizim için önemlidir. Önümüzde gelen sıfatlar da önümüze çıkacak. Önümüzdeki geldiği sıfatlar da önümüze çıkar. Ondan dolayı Allah'ın ne isimleri ne sıfatları hiçbir şeye benzemez. Allah'ın ismi, sıfatı nedir? Mutlaktır. Mutlak olduğu için Allah'ın isim sıfatı onun için hiçbir kimseye benzemez eşiti dengi yoktur nedir mutlaktır onun için Allah'ın isim sıfatında eşiti dengi yoktur bunu bir kaydı oldu bize bizim için ondan sonra onun onu Allahu teala eşiti dengi olması o zaman kıyas olur mu mahluklara Allah'ın yarattıklarına kıyas olur mu onu da kıyas kabul etmez neden Allah yaratandır, Olar mahluktur. Eşi dengi yok ise o zaman Allahu Teala'yı hiçbir şeye benzetemeyiz. Burada da ne oldu? Temsil, teşbih hepsini oldu? İptal oldu. Kendi kendinden otomatik olarak düştü. Burada ehli sünnet budur. Allah'ın eşi dengi yoktur. Bunu da raya oturttu meseleyi. Ama Allahu Teala ehli sünnet Allahu Teala'nın eşi dengi yoktur ispat ederken Diğer taraftan Allah Teala'nın kendine verdiği isim sıfatları tatil, iptal etmiyor, hükmünü düşürmüyor. O nasıl nasıl oluyor? O da kaidelerden oluyor. Ölçülerden oluyor, şeylerden oluyor. Ne diyor? Ehli sünnet Allah Teala'nın isimlerini, sıfatlarını tespit ederken benzetmekten kaçıyorlar ederken tahtilden kaçıyorlar yok etmekten kaçıyorlar cisinin ortasını bulmuşlar anlaşıldı mı cisinin ortasını bulmuşlar burada da ölçüleri nedir birinci ayette leysa kemitli leysa kemitli şeyun vahwa semiun basin Allah'ın eşi dengi yoktur ama o eşitir ve Nedir? Görendir. Demek ki allah Teala ayetin birincisinde eşitliği, dengiliği, kendi nefsinden zatinden ne yaptığı nefetti Yoktur. Ama ayetin çinci paragrafında ne dedi? O eşiten görendir. Demek ki Allah'ın ispat ettiği sifatları ehl-i sünnet ispat eder. İspat ettiğinde de teşbihten kaçar. Bunun birinci derse kaidelerini öğretir. Verdik. Nasıl kaçar? Çünkü biz zahirine göre amel ederiz. Keyfiyetini, mahiyetini bilemeyiz. Allah'a bırakırız. Biz sadece mükellefiz, Allah'ın dediğine inanırız. Bunu ne iptal ederiz, yorum yaparız ne de benzetiriz. Bu kişinin ortasında Allah'ın dedikleri gibi ehl Sünnet ispat ederken bir ismi he? He? Tenzihten kendini kurur. Bir mesele de Allah e, i sünnet Allah-u Teala'nın bir mesele ismini de vermişse kendine teşbihten kurur. Yani Allah'ın eli var. Evet eli var. Teşbihten etmeriz. Neden? Allah'ın dengi yoktur. Nasıl teşbih edersin? Yani aklımıza gelmez Allah'ın eli insan eline benzer. Ne dedik? Orada kaide var. Bizi raya ötürtmüş. Allah'ın eşi dengi yoktur. Leyse ke şey Ayet Onun için insanın aklına gelmez. Ama ayettedir Allah eşiten ve görendir. O zaman Allah eşitir, görer ama nasıllığını bilemeyiz. Eydir bu biz nereden aldık? Ashab-ı kiramdan aldık. Sahaba bu akideyi böyle inanmış, dört imama böyle gelmiş, biz de dört imamın peşinde böyle gidiyoruz. Cebimizden ne getirdik? Hiçbir şey getirmedik. Evet, bu kaide. O bir paragrafa gidelim. Yüce Allah'ın her şeyin kuşatıcısı, her şeyin yaratıcısı ve her canlının rızıklandırıcısı olduğuna inanırlar. Yaratan bilmez mi hiç? O latiftir, her şeyden haberdardır. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Evet. Şimdi buna inandık. Sonra Allah öncedir, en sondur. Ha? Zahirdir, batındır. Şimdi burada bir paragraf var. Allah her şeye muhittir, kuşatmış. Her şeyi kuşatmış. Bu bir sıfattır. E zaten evveldir, ahirdir, öncedir, sonradır, zahirdir, batindir. Bu nedir? Allah her şeyi bilir. Nerede bilir? Demek ki Allah her şeyi kuşatmış. Allah Teala hariç bir evrende bütün meseleler nedir? Mehluktur yaratan, bütün yarattığını he, nedir? Kuşatmıştır. Yani bu evrende ne olsa Allah'u Teala'nın izniyle olur ilmiyle olur. Bunu böyle bilmemiz lazım. İyidir bu zor mu? Hayır zor değil. Bunu yaratan kendisine de hacim olabilir. Bak şimdi biz hiçbir şey yapmıyoruz. Bir bilgisayar alıyoruz. O bilgisayarı kim icat etmiş? Bir insan yapmıştır. Değil mi? O bilgisayarın program bize zor gelse ama onun için, yapan için nedir? Püf noktasını biliyor. İstediği zaman onu durdurur, istediği zaman yok eder, istediği zaman onu ta tamir eder. Neden? O, o bilgisayarın programını kim yapmış? Bir mühendis yapmıştır. O mühendisin elinde ne var? Her şey var. İşte Allah Teala Yaratan olduğu için her şeyi kuşatmıştır. Allahu Teala her şeye muhittir. Her şeyden haberdardır. Onun için denizlerin altında, denizlerin altında ne var ne yok, kimin rızkı var, ne kadar canlı var, kim veriyor? Allah Teala veriyor. Havada kuşun rızkını kim veriyor? Allah Teala veriyor. Yerin altında, taşın altında Karıncanın rızkını için veriyor, Allah Teala veriyor. Bu evrende bir taş yerinden oynamaz. Bir yaprak düşmez ille ki fi kitabim mubin ayette geçtiği gibi. Hepsi kitapta yazılıdır. Demek ki her şey kuşatılmıştır, ne altındadır, kontrol altındadır. Ehli sünnet böyle inanıyor. Demek ki Allah Teala dünyayı yarattı, ilk önce kalemi yarattı. Yaz ne olup ne olacağını dünyanın sonuna kadar ve dünyanın en sonunda kim cennete girer, kim cehenneme girer onu da Allah bilir, bilir, muhittir. Seni yaratmadan önce seni yaratır hangi yolu seçersen onu bilebilir. Onun için seni yaratmadan önce bilirsen cennetliksin, yoksa cehennemdir. Bu nedir? ihatadır? Eydir bir ihata nedir? Ben de patronum, şirketim var, cizli kameralar koymuşum, Şirkette ne dönüyor hepsini görüyorum. Bu da ihatadır. Şirkete ben ihat etmişim, kuşatmışım şirketi. Ama nedir? Sınırlıdır. Kameram bozulsa, elektrik gitse, yine de insanlar, insanlar diş görüntülerini görüyorum ama içlerinde ne dönüyor onu bilmiyorum. Demek ki benim ihatem sınırlıdır. Ama halikin, yaratanın ihatesi nedir? Ha? Mutlaktır. Onun için benzer mi benzemez mi? Benzemez. Biz ne dedik? İsim sifatlarda bazı şeyler müşterektir allah Teala'nın kullar arasında. Bazı Allah'a hastır. Mesela Allah rahimdir ben de rahmetli olacağım. Ama Allah rahmandır ben rahman olamam. Anlatabildik? Allah cabbardır ben cabbar olamam. Allah haliktir, ben halik olamam. Ama Allah gafurdur, affedicidir, ben de affedici olmam lazım. Ama benim affım sınırlıdır, Allahçı mutlaktır. Benim yanımda bir işçi çalışıyor insan olarak, benim sözüme karşı çıksa ne yaparım? Sınırlanırım, onun işine son veririm. Allah Teala bir çafir Allah'ın yerinde oturmuş, nimetini yürüt, Allah rızkını veriyor. Gördük mü? Mutlak nasıldır? Onun için Allah Teala Muhitun bi kulli şey. Her şeye bu evrende ihat etmiştir. İhatası ne zaman başlamıştır? Evreni yaratmadan önce. İlk önce kalemi yaratmış, yaz demiş. Ne yazayım demiş. Hadiste geçtiği gibi ne olup ne olacağı yaz. Hatta cennetlik, cehennemde yazmıştı. Onun için bir yaprak düşmez bir evrende Allah Teala ihat etmiş. Ona haber derdir onu. Bu da sünnetin öz itikadıdır. Bu kaderle değilcilidir. Evet. Ondan sonra diyor ki Allah Teala Haliktir. Her şeyi o yaratmış her şeyinde bütün canlının da rızkını verir. Bu da ihatanın 2. kısmıdır. Allah Teala her şeyi yaratmış her şeyinde canlıların rızkını Allah Teala verir. Bak çafir çifrediyor allah Teala rızkını veriyor. Çünkü yaratmış rızkını vermek zorundadır. Bu kulun bir hakkıdır. Velev çafir olsa Allah'ın üzerine hakkıdır. Rızkını verir. İşte bu mutlak adalettir. Bu bizde olamaz. Bu Allah-u Teala'da olur. Çünkü yaratandır. Ona benzer miyiz? Hayır. Nereye benzeriz? Cüz'i. Rahmetli olmamız lazım. Vesayir. Evet. Evet. İşte her şeyin rızkını bir evrende kim verir? Allah Teala verir. Allah Teala'dan başka rızık veren var mı? Yoktur. Evet sen benim yanımda çalışıyorsun. Ben senin maaşını veriyorum. Rızkını verir mi? Sen bana iş veriyorsun karşılığında sana maaş veriyorum. Ama rızık veren kimdir? Allah'tır. Allah yazmışsa sen benim yanımda çalış istersem kabul etmiyor. Ama nedir bunun da sebep var. Hayatta sebep alma şartları var. Allah benim rızkımı verir diye ben evde yatsam ne olur zembilden yemek iner mi inmez sebep alın Ama sonuçta Allahu Teala her şeyin rızkını verir. Bir de üçüncü sıfat Allah Teala her şeye kadirdir, muktedirdir. Kimse Allahu Teala'ya bu evrende meydan okuyabilir mi? He? İsyan edebilirsin ama meydan okuyamaz. E et. Şerif olursun. Allah diyor namaz kıl, kılmazsın. İtaat et etmezsin. Ama meydan okuyamaz. Okudun ne oldu? Onun için Allah her şeye kadirdir, muktedirdir. Emri nedir? Ol diye olur. Kun fe yekun. Onun için Allahu Teala bu evreni yaratmış. Allah Teala hariç bütün evren Allah'ın kudreti altındadır. İstese saniyelerle yok eder. İstese bir insanı yoktan var eder, vardan da yok eder. Her şey Allah'ın elindedir. Allah kadirdir. Ama hikmeti gereği bazı tağutlara zaman tanır. Hikmeti gereği ne hikmeti var? Firavun üluhiyet iddia etti Pardon rububiyet iddia etti. Dedi ben sizin Rabbiniz. allah Teala buna mutlak ki bizim sıfatlarımız allah Teala'ya benzeyemez. Allah'ın buna sabretti. Sabrı mutlaktır allah Teala. Bizim sabrımız sınırlıdır. Kuludur. Rububiyet iddia ediyor. Allah sabrediyor. Neden? Hikmeti var. Bir kısmını biliriz, bir çokunu bilemeyiz. Neden sabretti? E intihandır. Baksın Beni İsrail sabreder mi? Baksın Beni İsrail inanır mı? Sınıfta kalan oldu mu ben İsrail'den? Çok oldu. İman eden kurtarır. İşte bazen de şeyin, Allah Teala'nın kafire sabretmesi müminler için intihandır. 13 sene Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işkence yedi. Müslümanlar da Allah teala edemezdi. Oradaki hepsini hidayet versin. Yani hepsini yok etsin. Edebilirdi. Ama nedir? Bu hayat sebepler hayatıdır. imtihan tarlasıdır. Böyle olacak ki kim sınıfta kalır, kim sınıfı geçer. İşte burada da ayetleri okudun mu? Heh, burada da Hadid surası 3. ayette اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ الْلَط۪يفُ الْخَب۪يرُ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ الْلَط۪يفُ الْخَب۪يرُ مُلْشُمْ حَد۪يدُ مَنْمُونَ Bir diğer ayet اِنَّ اللَّهِ هُوَ الرَّزَّاقُ Evet, şimdi birinci ayette Allah subhanehu ve teala diyor ki Allah nedir? Latifun khabirdir. Khabir nedir? Ha? Her şeyi en iyi bilendir. Yani kendi bir şeyi yaratmış onu en iyi bilen kimdir? Dedik bilgisayarın programını yapan en iyi bilir o programı. E Allah teala bir evreni yaratmış en iyi o bilir. Latiftir nedir? Lütuf sahibi. Şafir çifredir Allah lütf ediyor. İsyan ediyorsun, Allah Teala affediyor. Lütf sahibidir. Bu sıfatları niye verdi? أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ Allah Teala bilmez mi? Neyi? Kendi yarattığını. Allah Teala bir evreni en iyi bilir. Onun için rızkını verir, kadirdir, ihata etmiştir. Bu üç sıfatı da bu ayet ne yapıyor? Topluyor. Sonra اِنَّ اللّٰهُ وَالرَّزَّقُوا دِلْقُوَّةِ الْقُوَّةِ Metin. allah Teala rezzaktır. Hakiki rızkı kim verir? allah Teala. Patronu, işvereni ne yapar? Teshir etmiştir. Onun için hazırlamıştır. Ama hakiki rızkı veren kimdir? Allah-u Teala'dır. İyidir ne diyor ayetin sonunda? Zül kuvvetil metin. Rızkı nedir? Tükenmez. allah Teala. Çünkü en güçlü kuvvet sahibi kimdir bu evrende? allah Teala'dır. Rızk onun elindedir. Çok zengin bir patron şirketine yaparsın? Bu şirket çökmez dersin. Törpüller yaparsın o şirkette gidip burada işi yapayım geleceğim burada sağlarım. Çünkü bu şirket dev şirkettir çökmez. Bu dünyada öyledir. Fekeyfe Allah Teala Rabbil Alemin yaratandır. Sırtını ona dayan dayanan he? ne olur? Aç kalır mı? Sahipsiz kalır mı? Ha? Zulma uğrar mı? Oğramaz. Onun için allah Teala bizim için burada ne sıfatını verdi? Kuvvetil metin. Sakın ha aldanmayın. Sebep alıp diye Allahu Teala'nın şeyine çift koşmayın, rüya koşmayın, küfretmeyin. Küfür nasıl ederiz? Evet rızkım Allah'tandır ama Patronu öyle sebep yaparız ki her şey onun elindedir deriz. Patron vermese biz ne yaparız? Halbuki hakiki Allah'a tevekkül edersin. Ya Allah Bismillah yola çıkarsın. Sebepleri de alırsın. Allah karşı tarafının kalbini imşa eder, rızkını gönderirseniz. Evet. Bu da bu sifattir. Şimdi gelelim en önemli sıfatlardan birisi. O da nedir? İstiva. İstiva sifatı. Evet. Onlar Allah Teala'nın yaratıklarından yüce, yüksek ve onlardan ayrı olduğuna inandıkları gibi, onun yedi kat semanın üstünde arşa istiva ettiğine ve ilminin her şeyi kuşattığına yüce kitabındaki yedi ayetle kendisi hakkında verdiği haberlere haberlere uygun olarak keyfiyeti üzerinde yorum yapmaksızın inanırlar. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Doğal mi? Rahman istiva etti. Diğer bir ayette sonra harşa istiva etti. Evet. Diğer ayette gökte olanın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yer çalkalanıp duruyor. Yahut gökte olanın size taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Fakat bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında göreceksiniz. Diğer ayette güzel sözler ancak ona yükselir, onları da Allah'a salih amel yükselir, yükseltir. Diğer ayet. Onlar üstlerindeki Rabblerinden korkarlar. Hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Ben göktekiini güvendiği bir kimse olduğum halde siz bana nasıl güvenmezsiniz? Evet. Şimdi arkadaşlar bu e, istiva meselesi önemli bir meselelerden birsidir. Şimdi biz fiili olarak Allahu Teala'nın sifatlarına gireceğiz ne kadar Allahu u Teala'nın sifatları var, isim ve sifat tevhidi dersinde biz masaya yatırmamız lazım. Ne böyle çok uzun yatırırız ki dinleyen bıksın altından kalkamasın, ne de böyle kısa veririz bir şey anlamasın, yani de delilsiz olarak hem orta bir şekilde inşallah bu dersi işleriz. Evet, Allah-u Teala ehl Sünnet İstiva meselesi nedir? İçi şey var bunda. Bir Ulu Allah Teala yücedir, yüksektir. Bir de istiwa semadadır Rabb-ül Bu kişi ehli sünnetten ehli bid'atin arasında kırık kırıl, kırık kırık noktasıdır. Kırılma, kırılma noktasıdır. Nasıl kırılma noktasıdır? Buradan ehli hakten ehli batının yolu ayrılmıştır. Kim dört imamın peşinde gitmişse kurtarmıştır. Kim ehli kelem peşinde gitmişse Allah onlara yardım etsin, onlara hidayet yolunu göstersin. O akide üzerine ölseler Allah kurusun işleri o taraflı zordur. Çünkü Resulullah'ın getirdiği akide üzere ölmüşler. Ehli sünnet icma an inanıyorlar ki Allah subhanehu ve teala 7 semanın üzerindeki arşa istiva etmiştir. Bu da Kur'an içerisinde 7 ayette geçiyor. Ayetler de şunlardır. A'raf suresi 54. Yunus 3. Ra'd suresi 2. ayette, Taha 5. Furkan 59. Secde suresinde 4. ayet, Hadid suresinde da orada da 4. ayette geçiyor bir kısmını arkadaş okudu. Ama bu istiva nedir? Allahu Teala zatıyla semadedir. Arşın üzerindedir. Şimdi biz hem bunun delillerini getiririz. Bu dersten de sonra arşın da de delillerini getiririz. Arş nedir? Ne oluyor? Ama bu istiva'yı ehli sünnet diğer sıfatlar gibi Ellerinde ölçüler var. Allah zamanın üzerinde, arşın üzerine istiva etmişse bunu ne teklif ederler, ne teşbih ederler, ne temsil ederler, ne de tatil ederler. Anlamını içini boşaltırlar. Olduğu gibi kabul ederler. Çünkü Allah Teala Kur'an'da öyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste öyle demiştir. Okuduk biz bunları geçti İstiva meselesine gelirken şimdi Allahu Teala'nın ilmi nedir? İlim allah Teala'nın sıfatı bu bir en önemli sıfatındandır. Yani bunun üzerinde nokta dedik kırılma noktasıdır. Bu istiva meselesi belki bu dersi ancak bunu bitireceğiz? Çünkü bu istiva meselesi çok önemli bir meseledir. Ehli sünnetten ehl ayrılma noktasıdır. Onun için ehli i Sünnet alimleri dört imamın peşinden gittikleri için, dört imam da sahabenin peşinden gittikleri için biz de onlar gibi inandıklarımız için onlar nasıl inanmış biz de böyle inanıyoruz. Bundan dolayı bizim bir sorunumuz yoktur burada. Sadece biz bunlara reddiye de yapmıyoruz. Sadece burada biz niye istivayı nasıl inanıyoruz, onu tespit ediyoruz. Nasıl inanıyoruz? Bu istiva nedir? İstiva, selefi salihinin şeyinde, e, dilinde dört tane şey geçiyor, terim geçiyor. O da nedir? İstivadan anlam nedir? Ala, irtefe'a, saada, istekarra. Yükseldi, çıktı, istikrar etti, ha? Bulardır. Daha nedir? Üste oldu. Üste oldu. Allah Teala zirvettedir. Bunu da ispat etmek için iki şey lazım bize. Kayda lazım. Birinci Allah Teala nedir dedik? Mükemmel sıfata sahiptir dedi. Sifatül Kemel. İkinci eksik sıfatlardan nedir? Münezzehtir. Noksan sıfatlarından münezzehtir. Bu çiğ kaideyi bildik, istiva anlaşılır bizim için. Hiçbir sorun kalmaz. Yeter ki bu çiğ kaideyi tam anlayalım. O da nedir? Allah nedir? Sifatları mükemmeldir. Mükemmel olmak nedir? Yani eşi, benzeri olamaz. Dengi yoktur. Eksik nedir? Yani insan eksik sıfata sahiptir. Ama allah Teala eksik sifata sahip değil. Onun için biz kendimize Allah-u Teala'yı kıyas yapamayız. derken allah Teala yükseldi göğe, kendimize kıyas yapamayız. Bunu anladıktan sonra mesele çözülür. Burada da ehl sünnet, sahaba, tabi'in, etba'u tabi'in, dört imam. Delilleri nedir istiva ile ilgili? Onlara bir bakacağız. Burada bir kısmını okuduk, bir kısmını da açıklayacağız. Şimdi Kur'an'dan delil vereceğiz, sünnetten delil vereceğiz, bir de icmadan delil vereceğiz, bir de fıtrattan delil vereceğiz, bir de akıl mantıktan delil vereceğiz. Bu beşi bu meselede uyum saklıyor. O zaman nedir? Bizim sorunumuz yoktur. Kimin sorunu var ise o gitsin kendisi, kendine bir çare bulsun. Bizim sorunumuz yoktur. Gelelim bakarım Allah Subhanahu ve teala Kur'an içerisinde ne diyor? En meşhur ayet Taha surasında Errahmanu Ar Ala'l arşi istawa. Yeddi yerde dedik. Ayette geçiyor. Rahman arşa istiva etti. İstiva nedir? Şimdi ben diyelim istiva yükselmektir yücelmektir. Sen dersin bu senin yorumundur. Hayır. Biz burada yorum yapmıyoruz. Biz burada sadece sahabenin ilmini aktarıyoruz. Dört imamın süzgecinden geçen ilmi burada aktarıyoruz. Biz Ahmet'in Mahmud'in peşine giden olsak, evet bizi reddedebilirsiniz, tartışabilirsiniz, doğru olup yanlış olabiliriz, açığız. Ama biz kapalıyız. Neden? tartışmaya kapalıyız. Biz kabul etmeyiz. Bunlar bizim için kırmızı çizgidir. Olmaz olmazdır. Neden? Çünkü bu akide Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmiş. Ashab-ı gelmiş. Bir de en yüce bizim meşhur olması olmazımız dört imamımızdır. Dört imam da bunu inanıyor. Onun için bizim sorunumuz yoktur. Rahmanu alal arş Nedir? Dönüyoruz bakıyoruz. Ehli sünnet icma'en an, hepsi anlaşmışlar. İçlerinde ihtilaf eden yoktur. Dört imamın izinde giden dört imam da tabi'inlerin izinde gitmiş. Tabi'in de sahabenin izinde gidenin aralarında icma var ihtilaf yoktur. İstivanın anlamı nedir? Diyorlar irtefa. Yükseldi, yüceldi üstte çıktı. İstikrar etti. Bunu anladı, anlıyorlar. Din, nerede bu var? Nerede yazıyor? Bütün kitaplarımızda bu yazıyor. Ördek vereyim. Mesela İmam Tabari'nin tefsirinde. İmam Tabari biliyorsunuz, el-Sünnet'in belçemiydi. Orada bu taha şurasına açıklarken İmam Tabari diyor: "Wal istiwa fil ayyati huwa al-ülûw wal-irtifâq." Ayette istiva ülûw, tir bitti mi İmam tabari sonra diyor ki İmam Tabari bu rahmanu al arşirahmanu ar arşi a arşiir tefe Rahman arşine yüceldi irtifa etti bunu da diyor İbni Abdil bar Pardon e, bunu diyor İmam şey diyor sonra İbni Bar, ne diyor İbni Abdülbar icmaen diyor Rahman arşe istiva etti yani yüceldi yükseldi anlamı geliyor İstiva'nın anlamı nedir yücelmaktır bak Türkiye'de mahallelerde altından çıkamıyorlar istivanın ne diyorlar kaçama gibi bir şey yapılıyor ne diyorlar Rahman arşe istiva etti e, istiva nedir böyle bırakmışlar. Anlayan ne anlarsa, Değil mi? Öyle değil. İstiva bizim için Rahman arşa istiva etti. Yüceldi. Yükseldi. Arşın üzerine gitti. Anlatabildim mi? Şimdi bunları hepsini çözeceğiz Allah'ın izniyle. Sonra İbni, Abdül, e, İbni Hacer, bak e, İbni Abdül Tabari dedi. İbni Bar icma'an dedi. İstiskar kitabında ve aynen zamanda e, şeyde temhitte. Sonra İbn-i Hacer Askalani Fethil Baride. Diyor ki istiva yücel mehtir. Bu en sahihidir. Bu da hak mezheptir diyor ki. Bu da Ehl-i Sünnet'in yoludur. Sonra ayeti getir. Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. Bu ayeti getiriyor. Yani Allah-u Teala'ya biz şirk koşmarız olduğu gibi inanırız. Sonra bu nedir dedik ki bu delildir istiva apaçuk istivadır. Rahman arşe istiva et. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala nerededir? 7 kat zamanın üzerinde arşı var, arşın üzerindedir. Zatıyla. Bunu anladık. Çinci mesele, Çinci mesele ayette delil nedir Kur'an'da? Bu da çıkmak, yük, yükselmektir. Bu istiva dedik, istiva yedi yerde geçmiş. Rahmanu alel arşistava yedi ayette geçti. İstivanın anlamı yüceldi, yükseldi, istikrar etti. Orada kaldı. Anlatabildim. Bu yükselmektir. de çıkmak, uruç yapmak, miraç yapmak. ayetin Ayetlerde delalettir. Allah yukarıdadır. Yanına çıkıyor. Neler? Salih ameller. Ne ayetinde geçiyor? Fatır onda. İleyhi yas'adül kelimut tayyib. <gülüyor> He? Kelimut tayyib nedir? Zikir, dua, salih ameller. Diyor ki salih amel, zikir Allah'ın yanına gider. Onun için Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem hariciler için bunların diyor amelleri başlarından yukarı çıkmaz. Yani Allah Teala'nın indine gitmez. Başlarına yukarı çıkmaz. Bu ne demektir? Şeydir, amel niye yukarı çıkıyor? Allah yanına gidiyor. Allah kabul eder onu. Allah nerededir? He? Asmandadır, semadadır, arşin üzerindedir. Onun için ne diyor? İleyhi yes'adü kerimut tayyibu. Bir başka ayette, ma'arit suratında te'rıcül <gülüyor> meleike ve rûhü ileyhi. Melekler ve ruh, Cibril nereye gider? Yere iner, yerden Allah'ın yanına çıkar. Uruç budur. Onun için İsra mirac nedir? Resulullah mirac etti. Nereden gitti? Beytil Mehdist'ten allah Teala'nın yanına gitti. Sidretil Munteha'ya. Niye gitti Sidretil Munteha'ya? Çünkü Allah oradadır. Allah-u Teala'nın zatıyla yeri nerededir? Arşin üzerindedir. Allah-u Teala'nın yanına gitti eğer olsaydı Allah Teala başka bir yerde ayet onu bilintirdi bize. Ama ne dedi? 7 samaya Allah Subhanahu ve Teala ne yaptı? Uruc yaptı. Uruc çıkmaktır yani. Sonra Al-i elli 55'te Hazret İsa hakkında ne diyor? Ben seni öldürürüm. He? Mutawfik yanıma çekerim seni. Tevfi burada nedir? dedi: "İz qala ya İsa inni mutawfikuka ve rafi'uka Ben seni yanıma alırım. Yanıma alırım. Eyidir yan neresidir? Rafi'uka iley. Yükselge çekerim seni. Ben yani bir tane yüksek tozsa ben seni yanıma alıyorum. Yani yükseye çekiyorum. Yanıma yükseltirim seni. Rafi'uka iley. Nere götürdü onu? İkinci semaya. Hazret İsa haydir 2. semada bekliyor. Zamanı gelir iner yer üzerinde İslam şeriatinden hükmeder. Yanıma alırım seni. Bir Nisa surasında 157'de ne diyor Allah Subhanahu teala? "Berfa'ahu Allahu ileyhi. Allah onu yanına yükseltti. Demek ki Allah Teala ön gösteriyor. Biz buna olduğu gibi inanıyoruz. Onlara da geleceğiz. Bu refah meselesinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Şaban ayını sordular ondan. Dedi ki: "Şehru Şehrun, şehrun bu Şaban ayı, şehrun terfa'u fihi'l a'malu ila Bu ayda ameller Rabbil Alemin'e yükselir çıkar. "Fe ahubbu en yurfa'a ana sahib. Ben isterim ki kalbime daha hoştur sevinçlidir bu ayda amelim Allah yanına çıkarken oruçlu çıksın. Gördünüz mü? Rafa, Bu da nedir? Çıkmaktır. Salih emel nereye gider? Asmana gider, Allah'ın yanına gider. Sonra o bir delil şeyden yükseklik, favkiyye her şeyin üstündedir diye delil verir Allah-u Teala. Yekâfûne rabbahum min favkihim. Nehil surası 50 Ne diyor? diyor, müminlerin sıfatından, üstlerinde olan Rabbilerinden korkarlar. Üstlerinde olan. Favki nerededir? Yedi samanın üstü ersin. Oradan olan. Sonra ne diyor? Ve huvel kahiru favka ibadihi ve huvel hakimul febir. En'am 18. Huve kahirun favka ibadihi. Allah Allah Teala bütün kulları evren onun neyi altındadır? Hükümdarlık altındadır. Onların hepsinin üstündedir. Bu da delildir alimler diyorlar ki Allah Teala üsttedir. Sonra bir de iniş var. Bazı ayetler var Allah'ın yanından inen diyor. Ne diyor? Kitabı indirdim. Benden kitabı indirdim. İnmek nereden iyi olur? Üstten aşağıya iner. Demek ki allah Teala arştedir yere kitabı indirdi. Sonra ne diyor? Kul نَزَّلَهُ رُوحِ الْقُدُسِ Ruhi'l-kudus indirdi. Nahl surası 100. Bu da nedir? İnme sıfatıdır. Sonra تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ Zümer surası 1. Allah kitabı Aziz-ül Hakim yanından indirdi. Sonra bazı ayette apaçuk Allah şamadadır diyor. Apaçuh. Yani bu çeşitli çeşitlidir. Yükselmek, istiva, fauqiyya, inmek. Bazı ayette mesela arkadaş okudu, Mülük şurası 16-17. ayette. اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ temur. Siz semâdakinden yani Rabbinizden ne oldunuz? Emin mi oldunuz üzerinize şeyi, azabı indirmesin? Em emintum men fissemâen yursil aleikum hasiban. Sizin üzerinize bir gazep göndersin. Üzerinizdeki semâdakinden emin oldunuz. Semâda kim var? Azab indirir. Kimin elindedir azabı indirmek? He? Rabbimizin elindedir. Apaçuk Allah semâdedir. Evet. Bu da ayette geçen fissemâi şimdi bazıları geliyorlar gramerle istiyorlar Kur'an'ı bize anlatırlar. Halbuki gramerden Kur'an içerim anlaşılmaz. Gramer Kur'an içeriminin anlaşılmasında onda birdir mesela. Diğer kaideler var, ölçüler var. Sadece Arapça ile Kur'an anlasak sapıtırız. Çift Birçok televizyoncularda özellikle akıl mantık yürütenler bu konuda bunu iyiden sapıtmışlar. Fis semai yani ne demektir? Ala <gülüyor> semai. İmam Taberi, İbni Kesir bütün tefsirlere baksanız öyle diyorlar. Bunlar lügat babasıdırlar. Neden? Çünkü da öyle gelir. Bir de istihale var burada. İstihale nedir? İmkanı yoktur. Allah iha, e, ihale için şeyde e, yarattığında ne olacaktır Allah Teala fi sema. Burada da fi zarf kullanılmaz. Allah Teala semadadır. Anladabildin mi? Yani ale sema. Semanın üstündedir. Arşın üzerindedir. Evet. Onun için İmam Lelakai Şerih ehl Sünnet kitabında ne kitabıdır bu? Nasıl Bukhari bizim senetle hadis kitabıdır? Lelakai de senetle itikat kitabıdır. Bizim itikadımız arkadaşlar senetle gelmiş. Böyle yoktur 3 kuruşa 5 şifte. Filan alimde kesilmiş senedimiz yok. Resulullah'a dayanıyor. Ha? Bir yenisi de öz kan çıktı. Ne diyor? kirim kuruşa simit. Olmaz. bildim. Ne olacaktır? Senetli gelecektir. İmam Leleka'yı ne diyor? Diyor ki bu ayet Mülk Şurası bu ayet delalet ediyor ki Allah Subhanahu ta'ala semadadir. ilmi de her yeri kuşatmıştır. Bu İmam Leleka'yı sözüdür. Dür İmam Leleka'yı da e. Demesiler benim sözündür bu. Bak. Bak bizim sahabelerden alan ilim telebelerine bakın. İmam Lelekayi 400 senesinde vefat etmiş. Demesiler bu benim sözümdür diyor. Bu sözü de rivayet eden kimdir? Sahabedir diyor. Örnek teverir Ömer Hazret Ümer Abdullah İbni Mes'ud ibn Abbas Ummu Seleme. Anamız Ondan sonra diyor tabi'inlerde de Rabi'a Süleyman-ı Temimi Mukatil İbn-i Onlar da tabi'idir. Sonra diyor fakihler de fakihlerden de örnek veriyor. Onlarda da diyor ki e, İmam Malik, Sufyan İmam Ahmed. Bu ne verir? Örnek veriyor. Yoksa bunları saysa binlerce sayacaktır. Neden? Demesiler lalakai kendi yorumudur bu. Hayır, senetle dayandırıyor. Evet. Bu da bir şeydir. Bir de alimler diyorlar ki bütün peygamberler bütün peygamberler celmiş ne demişler? allah Teala arşın üzerinde samadedir. Nasıl? Fir'un ne dedi Haman'a? Ey Haman dedi. Yap benim için bir kula Çıkayım üzerine bakayım, bakayım Musa'nın Rabbini görerim. Ha? Musa diyor benim Rabbim Semadır. O da diyor bir yüksek kula yap, çıkayım daha Musa'nın Rabbı nerede? O da hangi ayette kısas sırasında? Wa qala fir'aunu, ya eyuha al-malou, ma alimtulakum min ilahin ghayri, fa auqid liyaha manu alatini fajga liy sarhan, la ali ila ilahi Musa ve İni laa zunu min gördünüz mü? Musa yalancıdır diyor. Diyor Rabbim semadır. Olur mu Rabb benim gibi olacak? Yerde olacaktır diyor. Firaun. Onu bir kula yap bakayım bunun doğru mu diyor bu. İşte bütün peygamberler de aynen gelmişler Rasullah gibi tebliğ etmişler ama hiçbir peygamber Allah-u Teala'nın yanına gitmemiş sadece Rasullah gitmiştir. O da miracda yedi samaya erşin üzerinde Kur'an da onu vasf ediyor. Ne diyor? Kabqausimi au adna. Sıdrat il Ohun yayın iki ucu tarafında oldu. Birbirlerine çok yakın oldu. Evet, bu da sünne şeyden neden delilleriydi bu da Kur'an'ın. Şimdi sünnetten delillerimiz nedir? Sünnetten birçok delil var. Yani bu delilleri biz açıklasak yani ayetler bu değil sadece biz bir kısmını aldık. Bununla ilgili ciltlerce kitaplar var. İmam Zehebi İmam Zehebi Ulu kitabı yazmıştır. Bir cilt kocaman bir cilttir bütün delilleri getirmiş Allah subhanahu teala semadedir. Yani aksinedir hi, her yerde değil zatıyla. Allahu Teala zatıyla Semadadır, ilmiyle her yerdedir. Evet, delillere gelirken sünnetten bir sahabe bir kadını e, cariyesini döyer, kurt yer, çobanıdır bir kadın, kurt yer onu, bir koyunu kurt yer, gelir döyer, niye kurta kaptırdın, sonra pişman olur, diğer ben, ben bunu ne yapayım, ya bir musulmana yakışmaz bir cariyeni vursun, bunu en güzel, bunun gönlünü almak için ben bunu azat edeyim. Sonra der dur Resulullah'tan sorayım bunu. Bu fiilim doğru mu? Gelir ya o da Ma'avya bin el el-Hakem-i Bu sahabenin adı. Gelir ya Resulullah diyor ben bu cariye öyle yaptı, istiyorum azat edeyim. Getir cariyen diyor. Cariye yani bir köle kadın. İstiyorum bunu hürri için, Azat et Allah rızası için o tokatı vurdu Hatta ona keffar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cariye gelir önüne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sorar. diğer Allah nerededir ey cariye? Cariye de diyer fissema. Elini yukarı kaldır diyor Allah semadedir. Sonra diyor ben kimim? diğer sen Resulullahsın sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Resulullah döner Muaviye'ye diye Hazreti Muaviye'ye diyer ki ona اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَا Bunu azad et, bu mü'minedir, iman edir. Işte. Bu hadis nerede geçiyor? İmam Müslim'de. İyidir. Bunun açıklaması nedir? Bunu tevil etmek için hiçbir şey ister mi? Açıklaması ister mi? Alim ister mi? Şerh ister mi? Hayır çok? Resulullah soruyor Allah nerededir? Semadedir. Ben kimim? Muhammed'im. O zaman bu mümindir Gördün mü? Demek ki imanın sıfatından nedir? Allah semadedir diyeceksin. Ama ilmiyle her yerdedir. Denizlerin altı, taşların altı. Bırak dünya. Dünya hiçbir şey değil be evrene göre. Her yerde Allah ilmiyle kuşatmıştır. Bu hadisi de kim rivayet etti dedir İmam Müslim. İmam Ahmed Kutubü's Sitte, İmam Malik Muvatta'ında, İmam Şafii Müsned'inde vesaire. Bütün kitaplarda rivayet olmuştur. Bu hadisi de olduğu gibi kabul etmişler, hiç tevil etmemişler. Bütün alimler, bütün imamlar. Bu neye delalet eder. Delalet eder. Bizim anladığımız doğrudur. Oların anladıkları doğrudur. Çünkü sahaba de böyle anlamış. Sahabenin şu anda bizim inandığımız sahabenin inandığı cibidir. Delil işte dört imam ve sahibi. İkinci hadis Cabir ibn Abdullah uzun bir hadisi var. Resulullah'ın hac hadisi meşhurdur. Haca gidersen Resulullah bir hat yaptı. Onu Cabir Ademze'ye bize naklediyor. Hac hadisinde veda hutbesi var biliyorsunuz. Adı üzerinde. Resulullah veda yaptı bu seneden sonra belki göremem sizi dedi. Vada hutbasıdır. Orada tebliğ etti. Her şeyi tebliğ etti. Vada hutbası meşhurdur. Hepimiz biliyoruz. Ondan sonra Cabir diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyordu Allahümme hel bellekti. Sonra Allah'ım diyor. Tebliğ ettim mi? Sonra diyor ki size Tebliğ ettin mi? Sahabelere diyor. Önündeki on binlerce insan durmuştur. Tebliğ ettin mi size? Onlar diyorlar evet ya Resulullah. Resulullah diyor Allahumma feşhet. Allah'ım 50bel bel, kaldırıyor. Allah'ım şahit ol diyor. Ben tebliğ ettim. Bu niçin rivayet ediyor? Bu da İmam Müslim rivayet ediyor. Apa çok delildir bu. Resulullah ne diyor? Allah'ım şahit ol. Niye demedi Allah'ım her yerdesin şahit ol. Ne gerek var deme Allah'ım şahit ol deseydi yeterdir. Ne dedi Allah'ım şahit ol. Parmağını kaldırırdı asmana şahit oldururdu. Kaldırırdı indirirdi. Aynen Müslüme de öyle geçiyor. Bu hadiste apaçuktur. Tabi hadisler çoktur. Biz altından kalkamayız. Ama örnek verelim. Üçüncü hadis Zeynep anamız. Zeynep bin Ticayş radıyallahu anh kendi o bir hanımlara ne derdi? Sizi ehlibeytiniz beytiniz evlendirdi. Ama beni yedi semaden Rabbil alemin evlendirdi. Biliyorsunuz Zeyd'in hanımıydı. Allah Teala dedi Zeyd boşasa sen al o nasıl olur ben e, yetiştirdim cahiliyede olmazmış. Kendi oğlun e, ne diyorlar? üstleniyorsun evlatlık ediyorsun evlatlığının hanımını senin de kızın gibi İslamiyet geldi diye evlatlık diye bir şey yoktur. İslam'da evlatlık diye bir şey yoktur. Ben bir taneyi besledim, adını koydum Abdullah'ın oğlu Ahmet olmaz. Bunu ben evledim gibi yetiştiririm ama sen ben senin baban değilim. Ben seni yetiştirmiş caiz değil İslamiyet. Onu Resulullah dedi o Zeyd İbni Muhammed derdiler ona. Muhammed'in oğlu Zeyd derdiler. İslamiyet geldi dedi kaldırdı. Resulullah dedi bu Zeyd İbni haristir. Onun da hanımın boşasın Zeynep'i anlaşamıyorlar aralarında Allah'ın hikmeti gereği Zeynep de Resulullah'ın amcası kızıdır. Zeyd'i boşasın sen al onu. Nasıl alılsın onu? Bu toplumda şeyi kırmak için. Anlatabildim mi? Onun için Zeynep Radıyallahu anh'a övünürdür. Zewvecen illahu te'ala min fokki seb'e semavat. Zeynep bunu çendi. ile diyebilir mi? Görüşüyle? Diyemez. Demek ki Resulullah biliyor. Habere Kur'an'da. Bu ne olur. Evet. Sonra bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibni Umur'dan bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu da Tirmizi'de ve diğer sünnetlerde sahih olarak geçirir. Errahimûne yerhamuhumun rahman. Rahmet edenleri Rahman, rahmet eder. Rahmet, rahmet edenlere. Ha? Rahman olan Allah rahmet edenlere rahmet eder. Sonra diyor irhamû men fil ardi yerhamkum man fil semâ. Yerdekilere siz rahmet edin. Samadaki de size rahmet etsin. Yani kim rahmet eder? Melekler mi? Kimler nedir rahmet? Samadaki. Samadaki kimdir? Bizi yaratan Rabbimizdir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim'de bir hadis var. Dûçü vellezî nefsî biyedihî, ma min racunun yed'i umratuhu ilel firâşî fete'bâ aleyhî illa kânellezî fîs semâî sâkıtan aleyha hatta yârdâ anha. Diyor bir adam, bir hanımını yatağa çağırdı. O hanım gelmedi, samâdaki onun üzerine kızar, Hattaçi o adam ona razı olana kadar. Ne kadar o adam razı değil hanımından, çünkü isticabi etmedi isteğine, samadaki ona kızmıştır. Kimdir samâdaki kızar bize? Allah. Evet, bir diğer dedim. Bukhari Müslim'de muttefakun aleyhi. Allah Teala diyor ki yeri coci lemme kazallahu'l halka ketebe fî kitabihi fe huve indehû fوقal arşi. İnne rahmetî sebeke sebeket gadabî. Allah Teala yeri coci yaratır dağıl sonra kitapta yazdı ki o kitap arşin üzerinde yanındadır. He? Rahmetim, gazabımı geçti. Bu da apatüktür. Delil gelsek sünnetten çok deliller var. Bu da neyi delalet ediyor Rabbil alemin? Sema'dedir. İcmağa gelirken İbni Abdülber dedik istihkarda ne diyor ki? zikre diyor, diyor ki ehl Sünnet diyor bunun üzerine ehl Sünnet ve hadisçiler ve fakihler bütün hepsi neyin üzerine icma etmişler? Errahmanu alel Allah Allah Teala Arşın üzerindedir. Arş da 7 semanın üzerindedir. Cennetin tabanıdır. Tavanıdır. Cennetin tavanıdır. Arş cennetin tavanıdır. Rahman da oradadır diyor. İmam Bağavi tefsirde diyor ki ehli sünnet yakulun istiva alel arş al şey istiva sıfatullahı bela keyf. Allah'ın bir sıfatıdır keyfiyetsiz. Nasıl istihu etti? Arşta oturmuş mu? Kalkmıştı? Bunu bilemeyiz. Biz diğer arşin üzerindedir. Bu kadar bilindirilmiş bizde. Anlatabildim. Onun önünde durarız. Onun için eğer böyle desek bu teşbih değil. İmam Bagavi diyor. İyidir Abu Hasan el Eş'ari. İmam Eş'ari. Ki bugün günde Eş'ariler ona mensüptüler. Diyorlar Allah Teala her yerdedir her yerdedir. Hazırdır, nazırdır. Evet Allah her yerde ilmiyle hazırdır, nazırdır. Zatı arşin üzerindedir. İmam Eşhalidir, zatı arşin üzerindedir. Ne diyor? İbane kitabında birinci cilt, 39 dokuzuncu sayfa baskısına göre dur in in kâle kâilun, bir birdene sorsa senden indese ma tekulûne fil istiva. İstiva hakkında ne diyorsunuz? Qila lahu Dersin ona, nekulu diyoruz ki inna allaha azze ve cel yestevi ala arşiyi istiva en Allah Teala arşine kendisine layık olan şekilde istiva etmiştir. Yani üzerindedir. Arş nerededir? He? Arş asmandadır. Bunun üzerinde icma var. Onun için Allah arşın üzerinde. Dir, istiva etmiştir. Bu da İmam Eşhali'dir. Ehidir bizim imamımız, İmam-ı Azam, Abu Hanife. Ne diyor? Rahimeullah. Abu'l-Muti'il-Belhi fıkh ül kitabında diyor ki sordum Abu Hanife'den. Bir de ne derse ben Rabbim bilmiyorum nerededir, semadadır, yerdedir. Ne dememiz lazım? Dedi o çafirdir. Çünkü Allah Teala diyor ki Er-Rahmanu alel arşi isteve. Bu niçin diyor? Bu Hanife. Bu Hanife. İmam-ı Azam. Allah'ın da arşi nedir? Yedi samanın üzerindedir. Ya bu Hanife diyor. Onun için bir de ne dese bilmem Rabbim nerededir? Şafir oldu. Eydir soruyor ona bir de Abul Muti'ye. Diyor ki ey imam bir de ne dese ki arş nerededir bilmiyorum. Evet Allah Arş'ın üzerindedir ama Arş nerede bilmiyorum. Yerdedir, göktedir. Dedi kim Arş'ı semâdedir, inkar etse o da çafir olur. Çünkü Allah Teala e'lel illiyyindir. Yücelerin yücesidir. Her zaman aşağıdan Allah Teala'ya biz dua ederiz. Bu kimin sözüdür? İmam Allah halifenizdir. Demek ki bu kavul üzerine ne var? İcma var. Eydir fıtrattan gelirim. Dördüncü delilimiz. Tabi icma çoktur. Biz burada yani masaya dedikçi dataylı yatırmıyoruz. İsteyen detaylı dönsün kitaplara. Şey e, Ulu kitabı tercüme olundu İmam Zehebi'nin. İmam Zehebi dedik akan sular duran. Belçemi'ydi. Orada İmam Zehebi bütününü zikrediyor. Bir cilt. Git dön orada bütün deliller var. Fıtrat'tan gelirken delillere fıtrat da bak alim olsun, cahil olsun, erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun, kör olsun, sağır olsun, dilsiz olsun Allah'a dua ederken ne yapar? Ya Allah elini kaldırır, gözünü kaldır asmana bakar. Neyti bunu yapıyor? Ha? Fıtrat gereği. Fıtrat bunu sana zorluyor. Hiç oturduğun yerde başın ya Allah diyer misin? Ya Allah diyer misin? Ya Allah diğer misin? Ya Allah diğer misin? Ne yaparsın? Elini kaldırım havaya. Ya Allah dersin. Çok zorda kaldın. Ya Allah bağırırsın. Niye havaya işaret ediyorsun? Niye yukarıya işaret ediyorsun? Ha? Çünkü fıtrat gereği Allah üsttedir. Burada geçmeden bir olay da anlatayım. İmam Cüveyni eşarilerin neymiş? Belçemi zamanında. İmam İl Harameyn diyermişler ona. Metçe Medine'nin imamıymış. İmam İl Harameyn. Çalem'da Pelçe miymiş? Aş hayalleri. Diyor ki, Muhammed İbni Tahir Mahdis'i rivayet ediyor. Diyor ki Eba Ce'fer İl O da bir alimiydi. Diyor ki baktı İmam Cüveyni ders veriyor. Anlatıyor. allah Teala ne diyor? Diyor ki, Kanallahu ve Ash. Allah var idir, aç yok iydir. Evet. E. Ee, Ve o ala ma kan. Allah şu anda da olduğu gibidir. Aşktan önceki gibidir. Abu Cafer yani Allah her yerdedir demek istiyor. Her şey ama Allah her şeyi yaratmadan önce neredeyse oradadır. Bu da bir şübhettir tabii şeytanın vasıtasıyla. Allah her şey yaratmadan önce nerededir? Şeytan soruyor bunu tabi. Kafa karıştırmak için. Tabi ehli sünnetin yanında bunun cevabı var. Resulullah vermiş bunun cevabını. Abu Cafer döndü dedi ki Ey imam dedi. Bu böyleyse bu zarurat nedir? Kalbimizde dua ederken elimizi kaldırıyoruz. Niye istek hissediyoruz? Zarurat elimizi kaldıralım. Diyor ki e, rivayet ediyor diyor ki diyor ki imam başına vurdu indi dedi beni hayrata düşürdü bu Ahmet Ali. altından çıkamadım yani buna cevap veremedim yani her şeyin cevabını hazırlamış ama buna ne cevap verecek bilmiyor tabi İmam Cüveyni ölmeden önce en az önce döndü akidesinden dedi Nişabur akides üzerine ölüyorum. Onlar da fıtrat üzerine Allah samadadır. Ellerini kaldırıyorlar. Yaşlı kadınlar ne diyorlar? Ya Allah! Diyor bizim için boş kelamiymiş. Dolaşmışız, dolaşmışız. Laf cambazlığı yapmışız. Nisabur akidesi hanımları akidesi üzerine ölüyorum. Yani inanıyorum Allah samadadır. (parantez arasında birçok imam bu akideden dönmüştür. Allah her yerde de hepsi nedir demiş sonradan en sonda şey oldu Evet beşinci delil akıl mantık delilidir. Akıldan mantıktan bir de buna bakalım. Şimdi biz kitap sünnet dedik, icma dedik fıtrat dedik. Bir de akıl aklın yeri var mı? Evet. Akıl Allah Teala yaratmış. Akıl olmasa hayvandan farkımız olmaz. Aklı yaratmış iyiyle kötüyü seçmek için. İyiyle kötüyü akıl olmasa ne olur? Ha, akıl Allah'ın emrinin önüne çıkmaz ama Allah'ın emrini uygulamak için çalışır. Çalışmasa hayvan olursun. Bunu da allah i teala ayette diyor. Ki, Çalıştırmayan diyor hayvandan mercep'ten, davarlardan daha çıktı. Belhum adl. Evet. Akıla gelir için şimdi Allah Teala'nın akıldan Allah Teala bir varlık mı? Mevcut mu? Mevcut tabi. Allah Teala'nın varlığına inanıyoruz. İnanmayan kafir olur. İyidir Allah Teala zihinlerde bir vehim mi, hayalet mi, yoksa bir gerçek mi? Bir gerçektir. İsmi var, sıfatları var. Buna inanıyoruz. İyidir. Bu neyi? Buna inandık? İçinci aşamayı üzerimize ferz ediyor. İçinci aşama nedir? O zaman bu Allah, bu Rabbil Alemin yan dünyanın içindedir, yan dünyanın dışındadır. Değil mi? Bu evren nedir? Bir dünyanın içi var bir dünyanın dışı var. Bu evrenin içi var bir evrenin dışı var. İyidir. allah Teala bu evrenin içinde olamaz. Neden olamaz? Çünkü Allah yarattığının içine nasıl kuşar? He? Yarattıkları Allah'a kuşatamaz. Evet. Yani Allah Teala nasıl kendi yaratmış, onun içine girer. Olmaz. Akıl mantık bunu kabul etmez. O zaman bu aklan batıldır. Allah Teala bu evrenin içinde değil. Zatı bir içinde değil. İlmi, bu evreni kuşatmıştır, rızkını veriyor, kadirdir, muktedir. Eğilir, buna teslim olduktan sonra ne kalır? Çincisi. Allah bir evrenin dışındadır eydir bu evrenin dışında olsa burada da ki mesele çıkıyor önümüze birincisi Allah Teala bir evreni kapsatmıştır zatıyla değil mi bu evreni kapsatmıştır e bu da batıldır bir evrendedir biz nedir bir yaratıktır Allah Teala bir evreni yaratmış içinde neler var kevkepler var gezegenler var yıldızlar var vesaire bir sürü. Allah bunu kuşatsa ne olur? Ha? Alt olur, yan olur, cüz olur. Bu da Allah Teala'ya yakışmaz. Zatına yakışmaz. Allah Teala azimdir, yaratandır. O zaman bu da batıl olur. Allah Teala'ya aşağıda sıfatı veririz. Yanda sıfatı verir, solda sağda sıfat verilir. Her yerdedir kuşatmıştır Aliye. Zatıyla. Bu da ne olur? Bu da batıl oldu. O zaman ne kaldı? allah Teala bu evrenin bir tarafındadır. Evrenin kaç tarafı var? Altı tarafı. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt. Altı tarafı var. Eğdir. En yüce taraf, Allah'a layık olan neresidir? Hı? Üst. İzen Allahu Teala nerededir? Ha? Üstedir. Bu da layık olur Allah Teala. Onun için akıldan mantık cisnoldur birbirini tamamlatır. Allahu Teala bir evreni yaratmış. O evre evren Allah'ın kontrolü altındadır. Allah hal olmaz bu evreni bu evrenin içinde olsun. Ama ilmiyle bir evrenin içindedir. Demek ki altınla yazılacak söz nedir? Allah Taala ilmiyle her yerde hazırdır, nazirdir. Zatıyla değil haşava ve kefe. bu Hanif'in dediğine göre desen kafir olursun. Zatiyle Allah her yerdedir desen. Allah Teala zati nerededir? Arşin üzerindedir. İlvi her yerdedir. E bu da yakışır Rabbil Alemine. Yani yaratana bu yakışır. Şimdi bir örnek de vereyim. Basit bir örnek. وَلِلَّهِ مَثَلُ ala. <الْعَلَى> Şimdi bir patron bir şirketi var ki bin tane bin tane işçi çalışıyor onun yanında. Bu patron sabah gelse İşlerin başında dolaşa ne diyeriz bu amatördur yani eski devredir ama bir patron dijital kameralar koymuş her masanın üzerinde ekranlar diye ekranlar var kimse çabalayamıyor kendisi oturmuş çayını içiyor ne yapıyor her çeşit kontrol ediyor Bu ne deriz hakiki patron budur deriz değil mi e şimdi bunu insan oğlunda bunu kabul ediyorsun. Rabbil aleminde nasıl kabul etmiyorsun? Ha? allah Teala'ya ne yakışır? Kendi zatıyla her yerde olsun, gelsin baksın. Yoksa allah Teala arşin üzerindedir. ilmi her yerdedir. Bu kadar. İşte bu da nedir? Şimdi bir e, şeye gelelim. Bu meseleyi ilgili ne kadarımız kaldı? Bunu da kapatalım ondan sonra şey yaparım. Şimdi bunu kabul etmeyen mezhepler yani dört imama karşı düşen mezhepler ister bunların adları ne olsa olsun. Önemli değil. Aş'ari olur, matrodü olur, ahmetçi olur, mahmudçi olur. Ad önemli değil. Önemli olan dört imamın izinde gitmeyen biz olardan değiliz. Dört imam bizim için büyük imamdır fıkıhta, itikatta. İtikatta da bizim için imamdılar, fıkıhta da bizim için imamdılar. Çünkü onlar hakiki Resulullah'ın varisleridir. İlmi hakkıyla bunlar almışlar sahabeden devirde. E bizimkiler ne yapıyorlar? Abu Hanife'nin, İmam Şafii'nin İmam Malik'in, Ahmet'in fıkhında evet imamdır ama fıkh-ı bu kusura bakmasın bunlar. Bunlar bir yana dursun biz daha başka imamlara tam Yoktur böyle bizde. Bizim için fıkıhta da şeyde de imamdılar. İyidir. Bunlar ne diyorlar? Bunlar niye hataya düşüyorlar? Bunlar diyorlar ki ehl-i sünnetten kayan dört imamın itikadından çıkan Diyorlar Allah Teala zatıyla ne deriz? Allah Teala her yerdedir. Her yerdedir. Arş'ta değil. Neden? Çünkü diyor ki biz desek arştedir Allah Teala'ya cihet nispet ettik. Cihet nispet ettik cisim nispet ederiz. Cisim nispet ettik cisim bir şeyden oluşur. Bir şeyden oluşsa birbirine ihtiyacı var. Bu da Allah münezzehtir. Asıl da bunlar samimi zavallıdırlar. Alimlerimizdür bu benim termim değil. Neden samimidiler? Çünkü evet bunlar samimidiler. Çünkü bunlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki Allah ke şey. Allah münezzehtir her şeyden. Onun eşit benzeri yoktur. Bunu asas alıp ifrata gidiyorlar bir kısmında tefrite gidiyor orta ölçümdür ehli sünnet bir kısmı teşbih ediyor Allah Teala'yı misilleme de yapıyor bir kısmı o kadar tenzih ediyor ki bu grup ne yapıyorlar artık o kadar ediyorlar Allah'ın koyduğu sıfatları bile iptal ediyorlar bunlar önümüze gelecek Allah'ın eli var vesaire yüzü var bunlar da gelecektir önümüze bunları bile iptal ediyor Allah'ın sıfatlarını iptal ediyorlar. Neden? Diyorlar biz sıfat desek temsile düşeriz. Teşbihe düşeriz. Bundan kurtarmak için gelin bu derdi kapıyı kapatalım kurtaralım. Hayır. Allah ne demişse biz onun peşindeyiz. İşte burada oğların tenzihleriyle bunun üzerine ümmet icma etmiştir. Evet Allah münezzehtir. Eşi, emseli dengi yoktur. Var mı? Yoktur. Ama bu değil ki Allah aynı ayette ne diyor? Leise kemitlü şey ve huves semiul Bu ayetin bu tarafını almıyorlar. İfrata gidiyorlar. Ehli sünnet ne tutmuştur? Orta yol tutmuştur. İşte bu orta yol bizi kurtarıyor. Bundan dolayı bunlar üç taraf olmuşlar. Bunlar da şeytan bunları aslında zamanımız olsaydı bunları açıklardık. İnşallah başka zaman açıklarız bunu. Ama bunlar o kadar çetrefiyle düşmüşler ki o kadar için çık çıkmaza girmişler ki. Çünkü iş nasıldır? İş akıldan ürütülse, burayı yama yapsan, buraya cevap verdin, bir yama yaptın, o bir yandan bir şey sökülür. Oraya yama yaptın, o bir yandan bir şey sökülür. Çünkü nedir? Akıl ürünüdür. Ama celin Allah'a teslim olur. Resulullah, sahabeler nasıl Resulullah'a teslim olur? Dört imam nasıl sahabeye teslim oldu? Celin böyle yaparım artık biz sorunla kurtaralım. Eyidir bunlar dediler. Allah cismi olmaz, zati olmaz, hiçbir yere sığmaz onu, hadd olmaz. Ne olur? Dediler. Bunların bir makulları var. Diyorlar Allah ne dünyanın içindedir, evrenin içindedir, ne evrenin dışındadır. Ne evrene yapışmış ne evrenden ayrıdır. Yani bu akıl mantık dışıdır. Ne dadı var ne tuzu var. Ne rengi var ne bilmem. Hepsi açılmış gitmişler. Yani bir deneye desen bir yoku benim için tanıt. Buların rabbilerini tanıttıkları gibi tanıt. Yani bir adam yok. Bir yoku benim için vasfet. Bir yoku tarif et benim için. Diyersin o yok bu dünyanın ne içindedir ne dışındadır. Ne yapışmış ne uzaktır. Ne koksu var ne rengi var. Ha? Ne hissi var ne bir zatı var. Ne cismi var ne haddi var. Bu nedir? Bir yoku vasf ediyoruz. E bunlar Rablerini böyle tanıyorlar. Biz nasıl tanıyoruz? Allah Teala nasıl vasf etmişse eli var, gözü var, kulağı var, görer, eşitir, yürür, gelir, koşar Bunlara biz inanıyoruz. Kur'an'da geçiyor, sünnette geçiyor. Tevil ederiz, hayır. Olduğu gibi kabul ediyoruz. Ama el, göz bunlar nedir? Bilemeyiz bunları. Biliriz. El, eldir ama nasıllığını bilemeyiz. Bir kısmı çaktı. Evet, eli var. Ama elden ne kastediyor bilmiyoruz allah Teala. Eli var diyoruz ama ne kastediyor bilmiyoruz. Bu da mufavvizedir. Yüz kastediyor, bir de bu, bu da değil. Ehli sünnet yolu evet. El, eldir. Harapca dili inmiş Kur'an-ı Kerim. Ama istiva istivadır. Ama bunun nasıllığını biz bilemiyoruz. Çünkü kaideler var burada. Bizi rayo tutmuş. Allah'ın eşi dengi yoktur. Nasıl eşi dengi olur? Bir şey kimse görmemişse nasıl eşi dengi olur? Ama biz bir yoka da ibadet etmiyoruz. Allah dediği gaybdir. Allah'ı göremeyiz. Kimse de görmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti yanına İki okun tərəfi kadarı birbirine yakın oldu. Okun yayın ne kadar birbirine yakındır, o kadar yayın yakın oldu. Ama dediler gördün mü Rabbinin? Dedi Nurun inni ara. Ben günlür gördüm. Ehli sünnette racih olan Resulullah görmedi ve kimse de göremez. E ne zaman görürüz bunu kıyamet gününde? Rabbimizi kıyamet gününde hakiki zatıyla görürüz diyor kıyamet günde göreyz bir kısmı Muhteziledir, akılcılardır zat ile de göremeyiz o zaman biz ne ibadet ediyoruz bu ne ibadet ediyoruz gizli bir kuat var diye masallarda kurafat masallarda yani Amerikan filmlerinde y yani de mecüların eski ittifadlarında karanlık güç aydınlık gücü güneş gücü vesaire hırafat. Asılda biz Rabbil Alemin'e cennette gördüğümüz Rabbil Alemin'in sıfatlarını biz biliyoruz şimdi. Ama keyfiyetini tasavvur edemeyiz. Çünkü Allah buna yasak getirmiş. Edemeyiz. Ne yapsak bizim için günaha düşeriz, Allah kurusunu kifran kadar gideriz. Teşbih temsile gideriz. Ne yaparız? Olduğu gibi kabul ederiz. Eydir niye böyle? E bu intihan tarlasıdır. Allah gayiptir. Gaybe inanmak nedir? Mumilerin sıfatıdır. Ama o gayb tabeli adem değil, yok değil. Nedir? Bir mevcudetlerin mevcududur. Mevcudetleri o yaratmıştır. İşte o sıfatlara biz inanırız. Evet. Bu da isim sıfat tevhididir. Asıl da ee, buna e, benim ceva, e, bazı cevaplar hazırlamıştım. Bu e, ehl-i sünnet akidesinin inanmayanlar e, ters inananlar olanın şübhetlerine cevap verip zaman kalmadı. İnşallah bunun e, tercüme yaparız Türkçe'ye. makale olarak indiririz inşallah bunu. Orada arkadaşlar faydalananlar. Evet Allah subhanehu ve teala hepimizi Allah'a, Allah'ın istediği gibi iman, iman etmeyi ne sibet? Bizi sahaba, tabiin, etba'ut tabiin dört imam onun git onun peşinde giden imamların, imamların inandığı gibi bize bir iman Allah'ın isim-sifatlarında ne sibet? Velhamdülillahi Rabbi'l Alemin.